Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette de ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi hepimize nasip etsin. Allah azze ve celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşler bugün sizlere işlemek istediğim mevzu Akide'de bizden ayrılan ve Muhammed ümmetine çok büyük bela ve musibetler açan birlik ve beraberliğin bozulmasına, Müslümanların bir yönetim şekli almalarına karşı çıkan, hatta dinde Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olan, vahyin ikinci cüzüne ilk şaşı bakan ve kabul etmeyen bir fırkadan bahsedeceğim sizlere. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselamünaleyküm. Bu fırka hariciler dediğimiz veyahut tekfirciler dediğimiz bu fırkanın günümüzdeki güncel isimlerindendir. Akide dediğimizde önce akideyi şöyle kısaca bir tanımlayacak olursak kelime manası olarak sıkı sıkıya tutma, yapışma, parçalanmamak üzere yakalama gibi manalara gelir bölünmemeli. Toplumun akideye verdiği mana ise kaynağını haktan, mı, batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini itikad ettiği her şeydir. Yani ne duyarsa odur. Ama Ehli Sünnet ve Cemaat'ın akide anlayışı ise kaynağını Allah'ın kitabı Kur'an'dan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alan ve üzerine hiçbir söz bina etmemektir ehl sünnetin akidesi de budur. Ve akideye taalluk eden birçok mevzu vardır. Bunlardan en başta olanı Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatını konu alan en şerefli dal tevhittir. Sonra imandır, sonra nübüvettir gaybiyettir, bidat ehline reddiyedir gibi birçok konuları ne yapar? İçine alır. Ve bu konuda bizim için öğreneceğiniz en güzel kitap Allah'ın kitabı, daha sonra ise hadis kitaplarıdır. Yani bir Müslüman olarak Ehli Sünnet'in akidesini öğrenmek istiyorsanız ya Ehli Sünnet itikadını anlatan bir kitap mı yok mu diye aramayın. Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulullah'ın sünneti sizin için nedir? Yeterlidir. Evet. Bir fırkayı tanıyabilmek için aynen şu hadiste olduğu gibi Allah Resulü ve Selam Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar benim ümmetim de 73 fırkıya alacak diyor. Biri müstesna hepsine ateş dokunacak diyor. Şimdi sahabe soruyor bu kurtulan fırka hangisi? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaat. Yani kitap ve sünnet üzerine olan insanlar o kurtulan fırkanın ta kendisidir. Ama hangi fırkaya giderseniz gidin bugünkü işleyeceğimiz mevzuda da olduğu gibi her fırka kendisinin hakta olduğunu ve her fırka kendisinin cemlite gittiğini söyler. Hiçbir fırka kendini yanlışta ne yapmaz? Görmez. Hatta Allah Azze ve Celle diyor ki Müminin suresinin yanlış hatırlamıyorsam 53. ayet kelimesinde sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya her parti, her fırka kendi yanındaki'nin huzurunu duymaya çalışır diyor. Yani kim hangi görüşteyse o görüşü bozacak hiçbir sözü, davranışı ne yapmıyor orada istemiyor. Ondan rahatsızlıktır. Demek ki her fırka bölünme, parçalanma ve kendi yandaşlarıyla beraber bulunmayı ne yapıyor? Çok seviyor. Hakikaten böyle. Ama ehl-i sünnetin itikadı böyle değil. Ehl-i sünnet nedir? Hak'tan yanadır. Doğru neyse o iz üzerindedir. Yanlışı asla ne yapmaz? Razı da olmaz. Takipte ne yapmaz? Etmez. Birisi kendisine gelip sen yanlıştasın dedi mi ondan ne yapar? uzak durur. Şimdi harici dediğimiz kesimse Muhammed Ümmet'in içinden çıkan kesimlerden birisidir. Ne zaman çıkmıştır? Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra biliyorsunuz insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir'in halifeliği var. Onun da vefatından sonra insanlığın en hayırlısı kimdi? Ömer. Onun da şehadetinden sonra Osman, Osman'ın şehadetinden sonra Ali halife olunca işler ne yaptı? Karıştı. Karıştı. <gülüyor> Muhammed ümmetinin içinde fitne, fucur, had safhaya geldi. Mısır'dan gelen bazı insanlar birçok fitne çıkararak Muhammed ümmetinin o gücünü kırdı. Ve Osman evindeyken, düşünün bir İslam halifesi, Birçok kafiri dize getirmiş, birçok kafir ülkenin toprakları İslam toprağı olmuş ama bir halife evinde hem de fitne bazda tarafından hunharca katledilmiş. Yani şehit edilmiş. Bu fitnenin ne kadar kötü bir şey olduğunu ne yapıyor? Ortaya seriyor. İşte harici dediğimiz insanlar bundan sonra türemişlerdir. Bunlar kimlerdir? Suriye'de Şam'da bir vali vardı. Suriye'dekiler, Şamlılar dediler ki Osman'ın kanı yerdeyken hiç kimse halife olamaz. Ve ne yaptılar? Ali'nin hilafetini kabul etmediler. Bir hakem olayı oldu. Birçok mevzular oldu. Ben derinine girmeyeceğim. Diğer tarafı da Ali'yi de hakemi de kabul etmeyen bir grup çıktı. Bunlara tarihte bunları kabul etmeyen harici dediğimiz insanlar dendi. İlk ismi bu zaman aldılar. Ama bunların akidede itikatlarını inceleyecek olursak kardeşlerim, bunlardan ilk ayrıldığımız nokta Araf suresinde Allah azze ve celle şöyledir. Bakın bu ders çok önemlidir. Bazılarıyla karşılaşanlar için diyorum. Kendiniz için de çok önemlidir. Allah azze ve celle diyor ki ayet kelimesinde kerimesinde Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkardı. Ve onlardan bir ahit aldı. Bensin Rabbiniz değil mi? Ayet devam ediyor. Akabinde diyor ki, yarın kıyamet gününde, ben bunu bilmiyordum. ve ot ebeveynlerimiz yani anne veya babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardır. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptın? Şahitler kıldım diyor. Şimdi bu ayeti kelimede iki tane fırka ihtilaf etmiştir. Birisi mutezile. Mutezile hatırlanmayan bir vaka, insan üzerine hücret olamaz diyerek bu birinci misakı inkar etmişlerdir. Mutezile toptan inkar eder. Harcilerse bunu kabul ederler ve derler ki buradaki verilen ahit Rabb'lığın değil ilahlığın derler. Ve hadis-i şerifte her doğan çocuk sıtrat üzerine doğar hadisini ne yaparlar? Tevil ederler. Her doğanın Müslüman olarak doğduğunu iddia ederler. Ve buna rağmen binayende cehaleti mazeret olarak ne yapmazlar? Kabul etmezler. Şimdi burada bir durun. Gelelim imana. Biz imanı tarif ederken nasıl tarif ediyoruz? Şöyle bir üçgen çizin. Üç ayağı olan bir şeydir. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, arzalarda ne yapacak? Gösterecek. Bunlar birbiriyle gündemdedir. Kalp tasdik etmeden dil ikrar etse hiçbir şey nedir? Söz konusu değildir. Neden? Münafık diye kime dersiniz? Kalbinin tasdik etmediğini diliyle ikrar edene. Şimdi kalp tasdik etse dil ikrar etmese iman geçerli midir? geçerli değil. Aynen Ebu Talip'te olduğu gibi evet. Ebu Talip kalben tasdiklemişti ama ölece tam anne dedi. Koca karıların arkamdan beni kınamasını istemiyorum diyerek "La menat Uzza Hubal" ne yapmıştır? Ölmüştür ve bunun üzerine ayet inmiştir. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere ona tövbe istiğfar etme yakışır kalmaz. Bu da gösteriyor ki demek ki kalp tasdik edecek, <gülüyor> dil ikrar edecek, ağzalarda ne yapacak? Gösterecek. Şimdi imanın bu tanımında kardeşler, kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek deyip de bırakan hangi tayfedir deriz? Mürciyedir. Nedir? Ameli imandan bir cüz görmezler. Biz devam ediyoruz. Kalp tasdik eder, Dil ikrar eder, da gösterecek. Buraya kadar hariciler bizimle beraberdir. Onlar da kabul ederler, tekfirciler. Ama biz devam ederiz. İman artar ve eksilir. Harici taifesi ise bunu ne yapmaz? Kabul etmezler. İmanı bir bütün olarak ele alırlar. Artmayı ve eksilmeyi kesinlikle kabul etmezler. Onlar şirki de ayıramazlar yalan söyleyen de cehennemdedir şirk işleyen de onlar da nedir? Direkt cehennemdedir yani alelutlak insanları ne atarlar? Cehenneme postalarlar ve bunlar kardeşlerim harici dediğimiz insanlar fıtri haslette korkuda aşırı gitmişler yani Allah korkusunda bu korkuları kendilerindeki, kendilerindeki ümidi söndürmüş ve ne yapmışlar? Orada aşırı gitmişlerdir. Bunların bu sertliğine binaen mürciye dediğimiz bir topluluk türemiştir. Mürciye harciden sona çıkmıştır. Onlar da nedir? Ümitte aşırı gitmişlerdir. Çünkü onlar alel insanları cehenneme postalayınca, bunlar da alel herkese ne yapmışlar? Cennetlik demişler ve cezaların sadece caydırıcı bir hükmünün olduğunu onlar cehennem sadece göstermelik olduğunu, cehennem diye bir olayın olmadığını, herkesin cennetlik olduğunu söylemişlerdir ki bu yanlıştır. Haricilerin en belirgin özellikleri, bir gün Allah Resulü'nü ve Vesselam ganimetlerden bayağı bir altın geliyor, birilerine dağıttığında oradan bir tanesi çıkıyor, diyor ki Allah'tan kor. Şimdi Allah'tan kork denilen kişi kim? Allah Resulü. Allah Resulü. Allah Resulü. Neymiş haricilerin birinci sıfatı? Neymiş? He? Neymiş? Peygamber tanımıyorlar. Neyi tanıyorlar? Kur'an bize yeter derler. Birinci özellikleri budur. Çünkü Allah Resulü'ne dahi Allah'tan kork. Allah Resulü ne diyor? gökte bana vahiy gelip gidiyor. Göktekinin elini benim. <gülüyor> Hala o Allah'tan kork diyerek ne yapıyor? Gidiyor. Allah Resulü devam ediyor. Bakın diyor ki aleyhissalatü vesselam bundan diyor öyle bir nesil gelecek ki diyor saçları tıraşlı hülyaları bozuk yani net bir fikirde değil anında parlayan, anında fikir değiştiren Kur'an okuyacaklar. hepiniz dinleyeceksiniz. size dinletecekler ama şuradan aşağı geçmeyecek. Yani amelde olmayacak. Puta tapan müşrikleri bırakacaklar. Müminlerle uğraşacaklar. Okun yaydan çıktığı gibi veyahut hamurun kıldan ayrıldığı gibi onlar dinde ne yapacaklar? Çıkacaklardır. Bu kavmin naklettiği bir rivayette ise onlar cehennem köpekleridir. Diyor. Ve onları diyor eğer ben yetişirsem gördüğüm yerde öldürürüm. Diyor. At kavminin öldürüldüğü gibi onları öldürürdüm. Aleyküm selam. Eğer diyor siz diyor onlara erişirseniz onları öldürüldü. Ve haricilerin öldürdüğü bir topluluk muhakkak şehittir ve cennete gider. Şimdi demek ki bu fırka Hel ne kadar sonradan çıksa bile bu hadis-i şerif aynı zamanda peygamberimizin nedir? Bir mucizesidir. Gelecekte çıkan, bir çıkacak bir fırkanın ne yapıyor? Aynen tanımını yapıyor. Ve bunlar demek ki devlet başkanı emir ne yapmıyormuş? Tanımıyor. Ve bunlara baktığımız zaman Kur'an bize yeter derler. Kur'an'dan ezberledikleri ayet nedir? Birincisi, Yusuf 76'dır. Nedir? Hüküm ancak Allah'ındır. İşaretle budur. Başka, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takemizdir. Başka ayet yok sanki. ve imanın tanımını sorduğunuzda size hangi ayeti anlatırlar? Bakara 256 ile gelirler. Kim tağutu inkar eder? Allah'ın sağlam kulpuna yapışırsa ancak o. Ben sana tevhidi sormadım ki. İmanın tanımını hiçbir harici yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü müşkülatları var. Çünkü iman tevhidin zeminidir. Tevhid imanın zemini değil. Ve şirk de ne zaman başlar? imanı bilmeyen şirke bulaşabilir mi? Mümkün değil. Çünkü zulüm ancak imana bulaşır. İmandan sonra gündeme gelen bir şeydir. İmandan sonra tevhid tevhidin zıttıysa nedir? Şüttir. İman varsa zıttı küfür, tevhid varsa zıttı nedir? Şüttir. İman varsa atma ve eksilme ne yapacak? Kabul edecektir. Ama tevhidde ise Atmayı, eksilmeyi kesinlikle ne yapmayacak? kabul etmeyecektir. Yani haricilerin ilk göze çarpan noktası budur. Kur'an'dan hareket ederler, hadislerde ise işlerine gelmedi mi? Kesinlikle kabul etmezler. En büyük özellikleri budur ve ayetlere tamamen akli yaklaşırlar. Biz bunlara birçok noktada cevaplar veririz. Mesela Enam suresinin 75, 76, 77 oraları çok okudunuz mu? İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssası vardır. Yıldıza, aya ve güneşe Rabbim demesi var. Okudunuz mu? Şimdi oraya gitmeden sorayım. Faruk kardeşimiz yıldıza Rabbim dedi. Ne dersiniz bu arkadaşa? Yıldız. Müşrik mi kafirin? Kafir de bakayım dede, şimdi düştün elime. Kafir denir. Çünkü şirk koşmuyor, Allah'ın yerine bir Allah koyuyor. Ay'a taptı, Belki dedi ki ben ilahım ay dedi. Ne dersiniz? Güneş'e taptı ne dersiniz? Şimdi İbrahim Aleyhisselam hem yıldıza hem aya, hem de güneşe Rabbim diyor. Ona ne dersiniz? Haricilere soracaksınız. Onlar hemen ne yapacaklar? Ayeti tevhile gidecekler. Evet. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Hadisi inkar ederler. Ayetleri de kafalarına göre yorarlar. Ayette ne diyor? Ne diyor rabbi. Neye? Yıldız'a da, aya da, güneş'e de. Üçüne de aynı ifadeyi kullanır. İşte o benim Rabbimdir. Şimdi hariciler... Bu meselelerde müşkülatı olduğu için ayetlerde aynen Yahudilerin yaptığı gibi tevile gitmişlerdir. Hem okunuşunda hem de manada tahrif etmişlerdir. O Rabb'ın muha ifadesini kullanmışlar. Güya atıf yapmışlardır. Halbuki orada atıf diye bir şey yoktur. Ve bununla güya İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği sözün külfetinden kurtarmaya çalışmışlardır. Gelin bu ayetleri bir inceleyelim. Gece karanlık yukarıda ta yukarının tepesinde bir ışık görüyor. İbrahim Rabbini nerede arıyor? Yerde mi? Yok. Aşağılarda bir yerde mi? Yok. Tadirvede. Karanlık mı? Aydınlıkta mı arıyor? Aydınlık. Hayran hayran karanlığı ışıtan o cisme bakıyor. Ve diyor ki işte benim Rabbim. Ay doğuyor, daha da bir aydınlık. Yine tepede, yine nur saçıyor, ışık saçıyor. Yine güneş her tarafı aydınlatıyor. Şimdi hep tepe arıyor, karanlıkta aramıyor ve aydınlatan olarak arıyor. Şimdi soruyorum size, İbrahim neyinle baktı? Düşündü. Allah'ın verdiği gözle. Allah'ın verdiği akılla tanımaya çalıştı. Ayet devam ediyor. Ben Doğu batan şeyleri sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak ve ben kavmimin eşkoşluklarından beriyim ve asla müşriklerden olmam. Bu neyi gösteriyor? Demek ki kişiye bir şey dinden ulaşmayınca cehalet isterse İbrahim Aleyhisselam olsun Neymiş? Mazeresmiş. Ulaştıktan sonra sorumlu. İbrahim Aleyhisselam'ın burada yaklaşma şekli tamamen nedir? Fıtridir. Yani Allah'ın verdiği akıldır, gözdür, uzuvlarla anlamaya çalışmış ama Rabbini ne yapamamış? Tanıyamamış. Bir şekle koyamamış. Muhakkak ki Rabbim bana kendini ne yapacak? Tanıtacak diyor. Ve isim ve sıfat tevhidi Yine bildirmeyle başlar. Seni yaratan kim? De ki Allah. Rızkı veren kim? De ki Allah. Soran kim? Allah. Öğreten kim? Allah. Yani soru ve cevap senin ne yapıyor? Hükçe tıkamesi oluyor. İbrahim aleyhisselamdaysa sadece bir görsel bir şey var ama Rabbini karanlıkta aramıyor, babasının putunda aramıyor yukarlarda ve ışık olarak ama anlıyor ki Rabb'ı kendisini tanıtmasa bu mümkün değil. İşte hariciler sıkıştıklarında ki Allah'ın kitabı Kur'an'da her fırkanın cevabını verecek ayet vardır. Ne yapmamışlardır? Tevhile giderler. Aynen Peygamber Allah'tan kork dedikleri gibi kendileri Kur'an anlayışıyla onlara ne yaparlar? Cevap vermeye çalışırlar ve laf demagogisine girerek sizlere sordukları birçok sorularla hem kendilerinin hem de sordukları insanın kafasını karıştırmaya çalışırlar. Onlar Allah Resulü'nün dediği gibi cehennem köpekleridir. Aynen mecusilere ne deniyordu? Onlar da cehennem köpeği olarak giriyor. Aynen haricilerin de Sıfatlarından birisi budur. Allah onlardan ve onların itikatlarından bizleri beri buyursun kardeşler. Hariciler hiçbir zaman birliği, beraberliği sevmezler. Onlar sadece Kur'an'ın üzerinde ve Kur'an'dan da işlerine gelen ayetlerin üzerinde yoğunlaşırlar. Her ayette değil. Ve onda da kardeşimizin dediği gibi tarif ederler işlerine gelen mana, meal neyse onu alırlar, öbür tarafı hiç görmezler bile. Onların en büyük özelliği bu. Ve iki tane hariciyi yan yana getiremezsiniz. Mümkün değil. Cemaati ve toplu yaşamayı asla sevmezler. Onlar, inanmaya ne zaman bir araya gelebilir misiniz? İnanlar senede bir ay birbirlerine dokunmazlar. Odana zaman? Çiftleşme zamanı. Onun dışında hepsi gördükleri yerde birbirlerine ne yaparlar? Yerler ve sokarlar. Hariciler de böyledir. Senenin belli bir aylarında ne oluyorsa onların da herhalde belli bir şeyi var. İnsanlıklarını kaybettikleri için. Ama diğer aylar bir bakıyorsun şurada bir grup var. Bir dahakine görüyorsun kaç kişi? Dört. O beş parça olmuş. O beşe gidiyorsun elli parça olmuş tamamen ne yaparlar? Dağılırlar. Çünkü onlarda bir dururganlık yoktur. Allah Resulü'nün dediği gibi hülyaları bozuktur. Ve hiçbir zaman Kur'an ve sünnete razı olmazlar. Onlara kader inkarı girmiştir, şialıktan girmiştir. Yani birçok mezhebinde pisliklerini onlarda görmeniz mümkündür. Ama en belirgin özellikleri sertlikleridir. Çok serttirler. Ve ee, sizin kafanıza şüphe atmak için fırsat kollarlar. Onlar yönetimden her zaman sorunludurlar. Yani e, bir devlet başkanı veyahut bir sistemin memuru olma, ve okula çocuk gönderme, asker olma, veyahut o sisteme vergi verme, onlara göre tamamen nedir? Kafirlik olan sebeplerdendir ki bunların hiçbirine delil, mesnet Kur'an'da, sünnette ne yapamazsın? Bulamazsınız. Ama onlar yapıştıkları ayete ne yaparlar? O mealde giderler. Hiç onunla alakalı ne geliyor? Bir vaka var mı? Bakmazlar. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda da bunlardan hayli fazla. Bunların yaşadığımız toplumdaki fazlalığının bir sebebi neden bilir misiniz? Hiç düşündünüz mü? Hariciler neden fazla? Müslümanlar. Birincisi, buldukların durumu e, elde için dediğin gibi tek ayet kaynak olarak göstermek onlara e, matru geliyor. Allah, şunu indir şey yapsın, benim bura yanıyor. Şimdi birinci sebebi şu, haricilerin çok olmasının. Müslümanların çok. Sistemin de İslami olmadığı yerlerde dillen bir şey yapmıyor. Bedenen de yapmıyor. Bir mücadele de yok. Ne yapıyor? Tekfir edip rahatlama yoluna gidiyorlar. Güya kendilerini kurtarıyorlar. Hadiste ne diyor? Puta tapan müşrikleri bırakırlar. Kimlerle uğraşırlar? Müminlerle, Müminlerle uğraşırlar. Onların işi gücü budur. Sen zannedersin ki hak, katan bunlar Tevhid ehliya. yani din için uğraşıyorlar değil onların işi gücü seninle bir araya geldiğinde İslam anlarlar yaşantılarında İslam'ın iyisini göremezsiniz faiz yerler senin malın namusun kanın onlara göre nedir? helaldir evet. ticaret yapar malını hasbeder yer sen ona göre müşriksin. halbuki İslam nedir? İnsanı izzetli kılar haysiyetli kılar ne olursa olsun el ve dil eminliği kılar. Ama onlar formülünü bulmuşlardır. Ticaret yaparlar. Bunlar der ki tamam. Namus çok rahatlıkla bugün hariciler tamamen evli olsun bekar olsun kadınlarla zina yapıyorlar. Çünkü onlar cari hükmünde görüyorlar ve çok rahatlıkla zina yapıyorlar. Kan zaten Müslüman olmadığın için onlara göre nedir? Helal olarak görüyorlar. İslam'ın hiçbir noktasına bunu ne yapamazsınız sığdıramazsınız. Halbuki birisi iman ettim dediğinde karşıdakine nedir üç şeyi haramdır. Kanı, namusu, ve malı. Hangisine göz dikti? Kanına mı? Kanıyla öder. Namusuna mı? Evli ise yine canıyla öder. Malına mı? Vücudundan bir parçayı ne yapar? Yok ederek, kestirerek ondan ne yapar? Cezasını öde. Ama haricilerde bu yoktur. Neden yoktur? Çünkü peygamberi devre dışı bırakmışlar. Kendileri Peygamberin ne yapmışlardır? Yerine geçmişlerdir. Ve haricilerden ilk haricilerden diyeyim. Bunlar Ebu Mu Muaviye'ye, Hakem'e, bir de Ali'ye üç tane fedayı göndermişlerdi. Ali'yi öldüren harici secdeye kapanmış, şükür secdesine Ali gibi peygamberimizin damadı olan birisini cennetten müjdelenen birisini öldürüyor ve ne yapıyor? Allah hamdolsun ki diyor Ali'yi öldürmek bana nasip oldu diye şükür secdesi yapıyor. İşte bunlar bu kadar akılsız dinden, imandan bu kadar soyutlanmış insanlardır. Hadiste yine bir örnek var bunlar için. Onlar kıldıkları namazın yanında sizin namazlarınızı beğenmezler. Tuttukları orucun yanında sizin oruçlarınızı ne yapmazlar? Beğenmezler. Hatta siz onların yanında ibadetlerine baktığınızda siz kendi ibadetlerinizi azımsarsınız diyor. Ama demek ki kaybettikleri bir ölçü var. O da nedir? Korkuda aşırı giderek alellıklar insanları ne yapıyorlar? tekfire gidiyorlar ve merhametin eseri ne yapmıyor kalmıyor İşte bu noktada ehl sünnet şöyle bir cümle kullanmıştır Allah kendilerinden razı olsun bizler kadılar değil davetçiyiz yani kadılık yapmayın karşıdakini hatayla ne yapmayın yargılamayın davet edin doğruyu anlatın adam şirk koşuyorsa şirkin ne olduğunu ne yapın onu gündeme getirin. Ama tekfir dediğimizde tekfirin de muhakkak ki şartları vardır. Haricilerle bizim ayrıldığımız en önemli nokta. Onlar alelittak insanları tekfire giderler. Biz derse gitmeyiz. Neden? Çünkü e, nasıl diyeyim? Tekfirullah'ın ve tekfirullah'ın muayyen diye bir konu vardır. Tekfirullah'ın nedir? Bu sahibi ne olur? Sahibi müşriktir. Bunu demede hiçbir sıkıntı yoktur. Yani bir insan türbeye gidip türbeden yardım bekliyorsa bu fiil şirk sahibi de nedir? Müşriktir. Ama sen bu adama ha sen müşrik oldun ne yapamazsın diyemezsin. Ona bu fiilin şirk yani Allah indinde makbul olmadığını bu şekilde ibadet ederse müştük olduğunu ve kendisinin de ebedi cehenneme gideceğini ne yaparsın? Evet. Söylersin. Medet beklenecek, yardım beklenecek, sığınılacak sadece kimdir? Allah. Allah'tır dersin. Ona doğruyu anlatırsın. Anladı. Hala fikrinden vazgeçmedi, devam ediyorsa o fiil neydi? Şirk. Saydı ne olur? Müşrik. müşrik. Bitti. Olay bu kadar. Onlarsa davetli değil direkt ne yaparlar? tekfir ederler ve yaşanılan beldeyi müşrik diyarı olarak görürler ve bu sefer müşrik diyarı gördü mü herkes onların gözünde kafirdir ta ki onlara İslamlığını ispat edene kadar bu da hangi meseleleri gündeme getiriyor et yemezler niye neden yemezler peki ehli kitabın kestiği yenir mi? Yahudinin Hristiyan'ın kestiği yenir mi? Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamı kim zehirledi? Ya. Yahudi bir kadın oğlak kesiyor. Allah Resulü'ne diyor ki sana bir oğlak kestim yer misin? Evet diyor o da zehirliyor ne yapıyor? Allah Resulü'nün önüne koyuyor. Hatta aleyhissalatü vesselama birçok İslam alimi şehit der. O oğlan zehrinden etkilenerek diyor sonradan öldü. Aleyhissalatü Vesselam da birçok zaman hala dilimin altında o kadının zehirlediği oğlan şeyini hissediyorum demiştir. Kadına demiştir neden yaptın bunu? Eğer sen peygambersen zaten Allah seni korur. Yok deyiz, bir yalancıysan biz de senden kurtulmuş oluruz diye yaptık. diyor. Yani yalan Yahudiler bu kadar şerli insanlardır. Şimdi konumuza dönecek olursak demek ki kitap kestiği ne yapıyor? Yeniyor peki toplumun kestiği yeniyor mu? onlara göre yemiyorlar. E bu toplum şimdi eğil-i daha mı aşağı? ve hadis-i şeriflere bakıyorsun bu gelen rivayette Ayşe annemiz naklediyor diyor ki sahabenin birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü işte şirkten yeni çıkan bir topluluk var onlar et kesiyor ve satıyor biz bunların besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz yani. Üçlük bir toplum var. Onların mesleği er. Siz besmele çekin önünüzden ne yapın? Yeyin diyor. Yani Allah'ın temiz ve helal kıldığını kendi nefsimize biz ne yapamayız? Haram kılamayız. Ve bunun dışında Allah der ki cuma namazı kılın. Bunlar imamları tamamen tekfir ederler ve cumayı ne yaparlar? Terk ederler. İmamların arkasında namazı ne yapmazlar? Kılmazlar. Yani alelıtlar devletin bütün kurumlarını tekfire giderler. Halbuki Allah ve Resul kitabında ne diyorsa Müslümanın takınacağı nedir? Budur. Tekfir çok tehlikelidir. Çünkü hadis-i şerifte kim birine Allah düşmanı derse, yani ey kafir derse, o söz diyor hepsini dolaşır, yeri göğü yoksa kime gelir? Hayır, hayır. Sahibine geri döner. Onun için insan e, durup dururken yani kafir olmayan birine kafir dedi mi, hele bir de umuma bilmediği insanlara topluluğa dedi mi, o söz kendisine gelir ne yapar? Olur. İşte kardeşlerim haricilik hakikaten e, çok tehlikeli akımlardan bir akımdır. Ve kendine özgü bir inanç sistemi, kendine özgü bir ahlak yapısı kendine özgü bir gidişatı vardır. Aynen diğer fırkalarda olduğu gibi. Mesela bir tasavvuf fırkasını alsanız, Kendilerine göre bir yapılanmaları var mı? Var. Kendilerine göre bir Allah anlayışı var mı? Var. Peygamber anlayışı? Var. Ahiret anlayışı var. Saadet anlayışı? Aynen bunlar da kendilerine göre bir özgü sistemleri var. Anlayışları var. O kategorilere uymadığı müddetçe Kesinlikle onlar hiçbir şeyi senden ne yapmazlar almazlar. Ve haricilik İslam toplumunun içinde gün geçtikçe gelişmiş, çoğalmış ve gerçekten çok tehlikeli hale gelmişlerdir. Onların yüzünden birçok sanmı Müslüman da hep ne yapmıştır? Lekelenmiştir, mimlenmiştir, onlarla samimi Müslümanlar da karıştırılmıştır. Onun için e, bu mezhebin bu şeyin ortaya attığı görüşleri sözleri e, akideleri ihsar ettikleri ayetleri yerli yerince okursanız o hatalara inşallah düşmezsiniz kardeşlerim. Ve bu topluluk İslam toplumu içinde sinsi sinsi gelişir. Hemen hemen her fırkanın içinde haricilik vardır biliyor musunuz? Her fırkada hariciliği görürsünüz. Örnek mi? Adam şimdi Kadiri tarikatına gidiyor. Eee Kadiri tarikatında çıkıyor Naşkiye'ye gidiyor. Adamı ne yapıyorlar? Dışlıyorlar. Ve ot yaşadığımız topluma gelin. Nurcuları ele alalım. Fethullah Gülenci, okuyucu, yazıcı. Birbirleriyle hepsi taban tabana nedir? Zıttır. Ama hepsinin ismi nedir? Nurcudur. Yazıcı ile veya yazıcıyla yazıcı ile okuyucu birbirlerine anlaşması mümkün değildir. Şimdi her fırka kendisi gibi olmayanı dışlamıştır. Kesinlikle ne yapmaz? kabul etmezler. Ve her fırkada da aşağı yukarı bu hariciliği yani gizli olarak sinsi sinsi görebilirsiniz. Evet. Hariciliğin inanç sistemi belli ilkelerde bulunur ki bunlardan mesela bir tanesi Hazreti Osman'la Ali'nin küfürle itham edilmeleridir. Tekfir ederler. Osman'ı da Ali'ydi. Ve hatta Hazreti Osman'la alakalı e, tahan eden kitaplar vardır. Türkçe'de de vardır. Mustafa İslamoğlu diye soyadında İslam var. Birisi özellikle toplamıştır. İhsan Süreyya Yatırma vardır. O kitabında toplamıştır. Bir de Mevdudi vardır. İmamlar, Sultanlar diye. O da toplamıştır. Bu kitaplar tamamen e, Hazreti Osman olsun, Ali olsun Tahan ederler. Ve bunları yazan insan imanından şüphedir arkadaşlar. Çünkü cennetten müjdelenen sahabeleri bu kitapları okuyan insanlar birçok şüpheler görürler ki küfürle itham edecek dereceye ne yaparlar? Gelirler. İşte haricilerin görüşlerini o kitaplar ne yapmışlardır? Yaymışlardır. Kendi görüşlerine uymayan görüşme, görüşleri benimsemiş olan yöneticilere karşı fiili mücadele vermenin farz olduğuna inanmışlardır. Bu onların itikadında vardır. Ve haricilerle ilk savaş kimlen olmuştur? <gülüyor> Hazreti Ali zamanında olmuştur. Ya, ya. Ve birçok vaka olmuş. Ali bakmış ki insanlar hariciler çığ gibi yayılıyor. Derin derin hendekler kazmış, ateş doldurmuş. Hariciler toplu toplu atıp yakmıştır. Ve i̇bn bu ulaştığında ateşle ancak Allah azab eder. Ya Ali Allah'tan kork demiş. Ali yakmaktan vazgeçmiş. Ellerini arkadan bağlayıp boynlarını vurup uçkula doldurmuştur. Ve birçok haricinin e, bu şekilde boynunu vurmuş ve hariciler Ali'nin karşısına çıktığında mızraklarına ne takmışlar? Kur'an'ı takmışlar ve Allah'tan kork bizimle bununla hükmet yani Kur'an'la hükmet demişler sünneti terk etmişlerdir. Ali de onlara ne demiştir? Evet sizler doğru söylüyorsunuz Tabii ki Allah'ın kitabıyla hükmetmek gerekir ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz deyip yine kılıcı onlara ne yapmıştır? Vurmuştur. Yani Ali Aleyhisselam'ın dediği gibi onlar Kur'an okuyacaklar. Tırçıktan aşağı ne yapmayacak? Geçmeyecektir. Yani güzel bir Kur'an okuyuşları da nedir? Vardır. Evet. Allah hepimize hayır versin. hayırdan ayırmasın. Bugün harici inancı çok dar olan belli bölgelerde varlığını sürdürse de İslam'ın hakim olmadığı yerlerde her tarafta haricileri görmeniz mümkün kardeşler. Nifakın çok değişik görünümleri vardır. İtikadı inançtan ilgili olan bir nifak şekli de bu haricilerin nifakıdır. Bu nifak yaşantı ve gidişata da çok etki eder ve nifakın bir de ameli olan türü vardır ki hariciler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani itikadi açıdan da haricilik vardır yaşantı ve gidişat bakımından da haricilik vardır. Yani itikatta bizden ayrıldıkları gibi yaşantıda da bizden ayrılırlar. Kız alıp vermezler, evlenmezler, seninle selamlaşmazlar, sana zela, muhabbet duymazlar, zekat vermezler, hacca gitmezler, yani bayram namazı kılmazlar. Çok özellikleri vardır bunların ama bu Sizler çok e, girdili olmayınca tanımanız ne yapıyor? Zor oluyor. Anne ve babalarını gözlerini kırpmadan tekfir ederler ve uzak dururlar. Halbuki dinimiz ne der? Anaya babaya oh, düşbül mi? Onlar seni Allah'a ve Resulullah isyana davet ederse onlara itaat etme. Ama bunların ilk kıydığı anne ve babalarıdır. Tekfir eder ve bir daha yanaşmazlar. Evet. Allah Resulü diyor ki kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Müslümanların gruplara ayrılması sırasında bir grup cemaata karşı hareket eder. Bunları iki gruptan en hakka yakın olanı öldüründür. Yani haricileri kastediyor. Yine Buhari üstünde gelen bir rivayette Ali diyor ki size Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis nakledeceğim. Bilin ki benim için gökte yere düşürülmek Resulullah hakkında yalan söylemekten daha iyidir. Yani gökten atılmam onun hakkında yalan söylememden daha hayırlıdır. Ve diyor ki Ali söylemediği bir şeyi Aleyhisselatü Vesselam'a isnat etmektense gökten yere düşürülmek benim için daha iyidir. Size sizinle benim aramda olan bir konuda söz söyleyeyim. Bilin ki diyor savaş hiledir. Ve akabinde diyor ki ben Allah Resul'dan duydum. Ahir zamanda öyle bir fırka çıkacak ki genç yaşta insanlardan oluşacak. Bunların akli yapıları, düşünceleri zayıftır. Yaratılmışların en hayırlısının sözünden bir şeyler konuşurlar. Kur'an okurlar. Bunların ima, imanları boğazlarını, hançerlerini ne yapmak? Geçmez. Bunlar okun çıktığı gibi dinden çıkar. Onlardan nerede karşılaşırsanız öldürün. Ali bunu yapmış. Allah kendisinden razı olsun. Allah. Onları öldürmekten dolayı kıyamet günü Allahü Teala katında öldüren için sevap verecektir. Diyor. Evet. Bunu Bukhari Müslüm ne yapmıştır? Nakletmiştir. Ve hariciler Ali'ye karşı çıktıklarında Allah'tan başkasının hükmüne başvurulmaz diye bağırmışlar. Ali de onlara bu söz doğru bir sözdür ama bununla siz batılı kastediyorsunuz demiş. Ve arkasından Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu sözü söylemiştir ki bunu İmam Müslüm sahihinde markatmıştır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden Allah'tan kork diyen o sohbete başlarken hadis hatırlayacak olursanız bundan şöyle şöyle nesil gelecek diye naklettiği ifadede Ali haricilerle harp ettiğinde o adamı arıyor. Cesetlerin içinden araya araya zar zor o adamı buluyor ve Allahu Ekber diyor. İşte diyor Allah Resulü'nün tarif ettiği insan diyerek cesetlerin altında ne yapıyor? Onu çıkarıyor. Evet. Ve o sözü söylediğinde Halit de, Ömer de ey Allah'ın Resulü bırak karnını deşeyim, bırak boynunu vurayım dediğinde Allah Resulü ne yapmıyor? Müsaade etmiyor. Neden müsaade etmiyor? Muhammed ümmetini öldürüyor demesinler. Ama o sosa bir gün Yine belasını ne yapacak? Bulacak. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Tamam. Demek ki hariciler o kadar tehlikeli ki bunlar ne yapıyorlar? Kur'an okuyor ama okudukları Kur'an hançerlerinden yani boğazlarından aşağı ne yapıyor? Geçmiyor. Ve okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkıyor. Bunun nasıl olduğunu biliyor musunuz? bir insan durup dürük dururken neden istemden çıkar? <gülüyor> He? Demek ki her meselede konuşabilirsiniz ama dini meseleye geldiğinde ne diyeceksiniz? Allah bilir, ben bilmiyorum diyeceksiniz. Yani Allah'ın ve Resulünün yerine ne yapmayacaksınız? Konuşmayacaksınız. Konuştuğunuz zaman hem Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerdir diyeceksiniz. Hem de tutup Allah'ın yerine hüküm koyacaksınız. Mesela bir cuma meselesinde ben bir hariciyi sıkıştırdım. Söyledim. Cumanın şartlarını. İşte dedi ilafet olacak. Halifeden izin alınacak. Esir olunmayacak. Bir sürü şeyler saydı. Bunları kitap ve sünnetten ispatlar mısın? Peki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kim? Kafirlerin ta kendisi. Senin koyduğun bunlar ne? Allah Cuma'yı kılın diyor mu? Diyor. Ezanı duyan herkese Cuma'nın farz olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Soğuk varsa, korku varsa, sis varsa, yağmur varsa, çamur varsa, yolcuysa iki namaz yani bayramla Cuma bir araya gelmişse hastaysan hapissen cuma düşe. Bunun dışında meşru bir mazeret var mı? Yok. E sen üç cumayı bile bile kasten bu şekilde terk edersen bu şekilde cuma kılınmaz değil. kendi ölçünü kendin koyarsan bu Allah'ın indirdiğine nedir? Bir hükümde sen koyarsın. Yani kim Allah'ın dininde onun koymadığı bir hükmü koymuşsa inan onunla cezalanmış. Kim dinde şedid olmuşsa, sert olmuşsa dinde de ona karşı ne olmuştur? Sert olmuştur. Bakın sahabe diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü'ne geliyor. Ben de öyle her gün onu tutarım. Diyor ki, sen ayda, başta, ortada, sonda tut. Benim daha fazla gücüm yeter. İşte sen şöyle şöyle tut. Daha gücüm yeter. Sen bari diyor Davut'un orucunu tut. O bir gün tutar bir gün yer bir. diyor biliyor musunuz yaşlılığında? Allah kendisinden razı olsun. Aynen. Keşke diyor Allah Resulü'nün sözünü tutsaydım da işte başta ortada sonda tutsaydım. Yani gençliğinde tuttuğu şeyi ne yapıyor? İhtiyarlığında zoruna gidiyor. Yapamaz hale geliyor. Yani dinden gelen nasihati ne yapacaksın? Tutacaksın. Ve kendine ağırlaştırdığını o da sana ne yapıyor? Ağırlaşıyor. Evet. Haricilerin neye bakarsanız bakın e, her zaman bir sertliklerini, güvensizliklerini ve dine karşı bir saldırılarını görürsünüz kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ben gökte olanın güvendiği bir kimseyken siz bana güvenmiyor musunuz? Bana sabah akşam gökten haber vahiy geliyor diyor. Kendisinden bahsedilen adam ne diyor? Allah'tan korkuyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, hariciler kesinlikle peygamberin sözüne itimat eden insanlar değil. İstedikleri gibi hadisleri ne yapabiliyorlarmış? Everip çevirebiliyor. Mesela şu rivayeti hatırlıyor musunuz? Eee kim bir Müslümana veyahut mümine kafir derse, onda yoksa kendine döner. Adamlar hadisi bile öyle tevil ediyor ki, burada diyor mümine diyor diyor. Karşıdaki mümin ne diyor? Yani anlatabildim ya. Hadisi öyle bir kendilerine göre yontuyorlar ki, gene kendi kategorisinde o mümin olacak da ondan sonra. Yani biz Firavun'a, Haman'a, Harun'a Müslüman demiyoruz ki. Şeytan'a Müslüman demiyoruz ki. Allah Azze ve Celle kafirin suresi diye bir sure indirmiş. De ki ey kafirler diye başlıyor. Elbette biz Allah'ın taksim ettiği kafire kafir, mümine mümin Fasık'a fasık demek zorundayız. Buradaki kasıt alellıkta olmayanı ne yapmama dememek. Sana imanını anlatana Müslüman deme değil. Ve bugün öyle hale gelmiş ki kardeşlerim selam kimin hakkıdır? Peki Müslüman Müslümana niye selam vermez? He? Neden vermez? Aynı inancı paylaştığınız bir adam yoldan geçiyorum selam veriyor, duvar gibi gidiyor. Selam almıyorum ama bir kafire bir müşriye geldiğinde böyle tamamen böyle eğilerek her türlü iltifatını göstererek selamını alıyor halatını gösteriyor ondan nemalanıyor ama bir mümine bir müslümana selam vermediği halde müslüman ona selam verdi halde neden selamını almıyor her farki fırka kendi arasını ne yapıyor sevinme yoluna gidiyor halbuki selam müslümanın nedir Hakkıdır. Müslümanın altı hakkında biridir. Eğer selam yoksa kardeşlik de yoktur, cennet de yoktur, iman da yoktur. Eğer birisi bunun farkına varmıyorsa, anlamamışsa bu bir haricidir. Allah Resulü'nün dediği gibi kişi arkadaşının din üzerinedir. Arkadaşın selamsızsa senin de olacağın aynısı. Halbuki bir selam verse kırgınlık mı var? gider. Arada bir bozukluk, bir şeylik mi var? Bir selamda Müslümanlar arasındaki bunların hepsi ne yapar? Gider. Gitmiyorsa demek ki imanda müşkülat var. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam geçmiş ümmetlerden iki şey var. Size de sirayet etti diyor. Bu bir yürgücü, yürgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyor, Dini tıraş eder diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayındır. Selamun Aleyküm. Selam varsa cennet var. Selam varsa kardeşlik var. Selam varsa imanlar. Selam yoksa demek ki hiçbiri Selam da hiç kimsenin hakkı değil. Allah'ın Müslümanlara verdiği bir nimettir ve Müslümanın Müslüman üzerindeki nedir? Hakkıdır. Almıyorsa demek ki layık değil. Allah'ın rahmetine, bereketine demek ki nedir? Layık değildir. Evet kardeşlerim, okun en ufak bir iz bırakmadan yaydan çıkması Nasıl olur? Çok hızlı. Doğru mu? İşte kendilerinden söz edilen insanlar da İslam'a girmiş ama çok kısa bir sürüle sonra bozuk inançlara kendilerini kaptırarak hızla İslam'dan ne yapmışlar? Çıkmışlardır. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim okuyor. Okudukları Kur'an'ı kendi lehlerine zannediyorlar. Ama gerçekte bu onların her zaman aleyhinedir. Ve bu durum çağımızda yaşayan birçok Müslüman için de maalesef endişeli bir durumdur. Demek ki okun yaydan çıktığı gibi bunlar İslam'dan çıkıyorsa bunların İslam'da meselelerde çok aceleci davrandıklarını ne yaparsınız görürsünüz. Evet, Abdullah İbni Ömer haricilerden söz ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle dedi, Bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinleyen çıkarlar. Evet. Demek ki bunlar bir, bir sözünde de ve Vesselam Irak tarafını göstererek diyor ki bu taraftan bir topluluk çıkar ve bunlar Kur'an-ı Kerim okur ancak okuduktan sonra Kur'an hançerlerinden aşağı ne yapmaz geçmez ve okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkar diyerek e, Irak tarafını ne yapmıştır? Göstermiştir. Evet kardeşlerim. Kafirler için olan tehditlerin tümünden Müslümanların birer ibret alması gerekir. Böyle bir ders neden yapılıyor? E, buradan ne anlamam gerekir derseniz demek ki okuduğumuz şey önce bize fayda verecek hayatımıza ne yapacak o? Öğrendiğimiz geçecek. Geçmezse demek ki bizde de biraz haricilik ne yapar? Başlar. Aynaya baktığında insan kimi görecek? Ali Veli'yi görmeyecek. Önce kendi kendini görecek. Aynada bir başkasını görmeye başlıyorsa bu artık nedir? Aynı periyota girmiştir. Ve kafirlere bakın. Kafirler ne yapar? Kendilerinde bir başkalarına benzeyen özellikler var mı yok mu diye bakar. Müslümanınsa ilk bakacağı şey Allah benden razı mı? Benim gidişatım doğru bir gidişat mı? Benim amelim ihlaslı mı? Yapmış olduğum amel peygamberin sünnetine uyuyor mu? Müslümanın ilk bakması gereken nedir? Budur ve bundan buna göre de hareket etmesi gerekir. Evet. <gülüyor> Allah hepimize hayır versin hayırdan ayrılmasın kardeşlerim bir Müslümanın kaçınması gereken ve haricilerin özellikleri arasında yer olan bazı özellikler vardır ki bu sözün güzel iş ve amelin kötü olması haricilerin sözleri neymiş güzel, güzel. dinliyorsun Kur'an okuyor güzel güzel meseller getiriyor ama gidişatı da amelleri de nedir? Kötüdür. Uymuyor. Okunan Kur'an kalpten bir etki duyurmaması ama dille ne yapıyor? Evet. Güzel geliyor. Hızla dinden çıkması buradaki özellikten birisi. Yani kişi, din, kişi dine giriyor ama daha dinin, ilim, hikmet tevhid nedir bilmiyor. Hemen bozan hallerini öğrenmeye gidiyor. Yani imanı bilmeden imanı bozan halleri öğrenmeye çalışıyor ki bunu öğrenmesi mümkün değil. Tevhidi bilmeden insan tevhide ters olan şeyleri anlaması mümkün mü? Değil. Bu da onun direktliğinden hızlıca çıkmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Yine özelliklerinden birisi bunların. insanları Allah'ın kitabına çağırırlar ama kendilerinin Allah'ın kitabı ile bir ilgileri bulunmamaktadır. Yalnızca prensip açısından Allah'ın kitabına inanırlar ve insanları da bu kitaba çağırırlar. Ama kitabı okuma, anlama, düşünme, ifade ettiği şeylerden etkilenme ve içeriliği ezberlemekte hiçbir nasipleri nedir? Yoktur. Beşincisi ise onlar diyor saçlarını ve sakallarını kazıtırlar, kısaltırlar. Yani onların haricilerin o zaman en büyük özellikleri nedir? Budur. Saçlarını kazıtmaları, sakallarını da kısaltmaları. Bunlar onların en önemli özelliklerinden birisidir. Allah Azze ve Celle onların düşmüş olduğu hatalardan bizleri beri buyursun. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hariciler bu ümmetin en şerli insanlarıdır. Tekrarlayıp aleluktaki insanları yurttur <gülüyor> ederler. İmanda müşkülatları vardır. Şirkin küçüğünü büyüğünü ayırt edemez şirk şirktir derler. İmanın artma ve eksilmesini kabul etmezler ve her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu iddia ederler. Kur'an gelmiştir tamamlamıştır. Sünnet gelmiş tamamlanmıştır. Cehalet mazeret değildir derler. Ama kendileri bile bir meale nedir? Muhtaçtırlar. Allah onların koymuş olduğu getirdiği şerlerden bizi de neslimizi de korusun. Onlar cehaleti mazeret olarak görmezler. Mürciyeler cehaleti umumen cehaleti mutlak mazeret değil derler. Mürciyeler mutlak mazerettir derler. Biz ise cehaletin umumen mazeret olduğunu ama her zaman her yerde herkese her meselede olmadığını söyleriz. Allah Azze ve Celle hakkı aktılıp yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. <gülüyor> Sübhaneke Allahümme <gülüyor> ve hamdike أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتغفر <تصفيق> الحمد